...günaydın, 94.9 Açık Radyo'da... ...iklim için dinliyorsunuz, ben Özge Can Kara... ...ben de Ömer Madra... Ee, ...desteği için dinleyicimiz Metin Solmaz'a... ...çok teşekkür ederiz... Ee, ...Açık Radyo, aslında Açık Gazetede... ...uzunca bir süredir konuşuyoruz, iki gündür... ...konuşuyoruz geldiğinden beri güzel haberler... ...ama birazcık iklim içinde de bahsetmesek... ...olmaz herhalde, Bu Kuzey Dakota... ...Petrol Boru Hattı projesinin... ...Obama tarafından durdurulmasına yönelik... Ee, ...iyi bir haber var bugün elimizde... Ee, Buradan zaten çok sürecini de anlatmıştık. Gerçekten çok uzun bir süredir devam eden bir mücadele vardı orada. Ee, mücadelenin özellikle iklim adaleti boyutu çok önemli. Çünkü yerli halkların ve hatta yerli halkların e, kutsal topraklarının olduğu e, ve sularının kullanabildikleri suyun e, zehirlenmesine neden olabilecek bir petrol boru hattı projesiydi. E, ve de gerçekten e, orada... Direnişte olan yerli halka, göstericilere ciddi saldırı gerçekleştirildi firmanın yetkilileri, güvenlik güçleri tarafından. Ve bu saldırılar ABD'nin yerli halklarla olan sivil savaş tarihine baktığımızda hep ilginç bir şekilde saldırılar tüm katliamların, tüm orada işlenen suçların... Yıl dönümlerine aynı günlere denk geldi ve bu e, anlaşılan o ki iklim adaleti konusunda da e, yerli halklar tarafından özellikle daha da hassas bir şekilde bu savunma gerçekleştirildi ama en nihayetinde Obama yine gider ayak e, bir şeylerinden bir tanesiyle. E, Bu şeyi durdurmuş. Evet mecbur kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Çok büyük bir şey oldu. Çünkü özellikle yakından takip etmeye çalıştığımız bir şeydi. Bu hafta sonunda e, Amerika'nın dört bir tarafından ta Kore Savaşı dahil e, gazilerin e, yer aldı. Yani 90 yaşındaki insanların filan da katıldığı bir bedenlerini e, siper etme durumu vardı. Üç bine yakın savaş gazisi e, evet. toplandı. Yani Obama da göze alamadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kontrolünde devam ettirilmesi isteniyordu. Yani aslında mesele iki seneden beri. CEO'lar, CEO kabileleri, Su diyorlar onunla. Yüz sürdürüyorlardı bu mücadeleyi. Fakat bizim de aktif olarak takip etmeye çalıştığımız gibi... ...8 aydan beri, Nisan'dan beri de... ...bayağı ciddi bir... ...yani yalnız Amerika'nın... ...değil dünyanın dört bir tarafından... ...yerlilerin desteğini ve... ...yerli olmayanların da desteğini alarak büyüdü. Ve büyük bir kamp vardı. İşte çatışma noktasına doğru da gidiyordu. Yani kampa giriş çıkışları da... Evet. ...kontrol edeceğini söyledi. Ben şahsen fevkalade endişeliydim. Yani çatışma çıkacak, kan çıkacaktı Zaten bir sürü insan kalp krizi geçirdi... ...gözleri kör oldu... ...plastik mermilerden falan... ...böyle e, korkunçluklar yaşandı... ...ama... ...bu işgal kamplarında... ...hem de Occupy hareketini de hatırlatır bir şekilde... ...altı e, bin... E, ...ortalama... E, ...su koruyucusu diyorlar... kendilerini orada bulundular... ...ve hafta sonları da on bine kadar... ...çıktığını da MSNBC koyuyormuş ortaya... Do, ...dolayısıyla dayanamadı aslında. Obama'da giderek bunu yapmak zorunda kaldı. Yani öyle Evet. jest yapayım filan diye değil. Bir yani çok büyük bir direniş dün eee çarşambaoult'da yapılmış çok ilginç konuşmalar vardı CEO'ların Sri Lanka'ya Standing Rock kabilesinin başkanı. Açıkça şey diyor yani Ee, ...tarihimiz... ...biz barışçıydık... ...dua ettik... ...durumumuzu, konumuzu koruduk... ...ama herkes için de uyanmayı... ...sağlamaya çalıştık... ...ve sonunda da... ...çok zor bir işti yaptıkları diyor... ...yani ordunun yaptığı da... ...Obama yönetiminin de karşılarında koskocaman... ...petrol şirketleri var diyor... ...kolay bir iş değil cesaret işi diyor... ...büyük bir özgü ...yerlere özgü bir bilgelikle... ...konuşuyor... Ee, yani anlamaları lazım diyor biz herkesten önce bu topraklardaydık çok yıl oldu diyor yani Evet. <gülüyor> 2000 yıl falan ama o son, son 200 yıl alıyor ee, ve e, e, halkın öncelikleri e, esastır bunu anlatmamız lazım diyor mesela ÇED raporu yokmuş. <gülüyor> evet ve şu aslında şu anda Obama'nın verdiği karar tamamen baştan sona bir aslında çevre etki değerlendirme evet. süreci yapılması. Çevre yani. raporu varmış ama çevre etki çevresel etki değerlendirme raporu yokmuş. Peki fark nedir diyor mesela aradaki? E, Amy Goodman soruyor Demokratik e, fark şurada diyor. Yani çevre e, değerlendirmesi raporu çevreyi değerlendir diyor çevre etki değerlendirme raporuysa orada yaşayan insanları ve canlıları yani canlılar önceliklidir. Halklar önceliklidir demiş. Ve bunu bize yapmayın. 200 yıldan beri çok uzun zamandır yaptınız. Yani enerji bağımsızlığı, ekonomik kalkınma, gelişme, ulusal güvenlik bunların hepsini anlıyoruz. Bunların hepsinin bedelini biz ödedik. Bundan sonra ödemek istemiyoruz dolayısıyla artık yapmayın lütfen ve nihayet ilk defa 200 yıldan beri sesimizi duyurmayı başardık diyor. Çok evet. tarihi bir olay ya. Yani. yani bu gerçekten bir çevre meselesinin, bir iklim meselesinin nasıl bir adalet meselesi haline geldi ve aslında bu verilen yani şimdilik verilen kararla bir şekilde adaletin korunması da sağlanmış olacak. Özellikle yani hani son bahsettiğiniz Gazi'den oraya gelip af dilemesi ...diz çöküp af dilemişler. Yani ve yani bu yani savaşı yani. bitirelim demişler. Evet. evet. Yani bu... ...gerçekten hani çevre diye başlayan... E, ...ekoloji ve... ...oradaki toprakların korunmasıyla... ...başlayan bir konu gerçekten... ...uçtuğunca bir adalet meselesi ve belki... ...geçmişte yüzleşme... E, ...ve bundan sonra daha iyi bir... ...gelecek içinde bir adım olabilir. E, elimde peki bundan sonra... ...ne olacakla ilgili bir yazı var. Özellikle tabii... E, Çok kısa bir süre yani bir ay sonra Obama'nın e, koltuğunu Trump'a devredecek olmasından kaynaklanan hani Trump gelirse evet. ne olabilir diye bakıldığı zaman e, yani şu, ha, şu söyleyebiliriz. Trump belki bu işte çevre etki değerlendirmesini e, yapmayabilir. Bunun yönündeki kararı kaldırabilir ama bunun e, çok teknik olarak mümkün olsa da o politik olarak iyi bir manevra olmayacağını düşünüyorlar. Evet. Çünkü bir şekilde aslında e, kanunu çiğnemek anlamına geliyor. Çünkü e, mahkemenin karar verdiği ve e, denetimden geçirmesini söylediği bir şeyi geri almak kanunu çevre, şey, e, çiğnemek olur. Teknik olarak Trump bunu yapabilir ama herhalde politik olarak yapmaması daha doğru olur. Yine de bu denemeyeceği anlamına gelmez. E, bir diğer ihtimal yolun değiştirilmesi olabilir. Trump e, petrol boru hattının geçtiği yolu değiştirmeyi önerebilir başka bir ihtimal yani aslında her şey bitmiş değil ama artık şu eskisi gibi kesin olarak burada bir petrol boru hattı geçecek diyemeyiz geçmeyecek de diyemeyiz inanılmaz bir küstahlıkla aslında şirket şey dedi hiç umurumuzda değil alınan karar ordunun yani Obama yönetiminin aldığı bu karar biz yolumuza devam edeceğiz döşemeye devam edeceğiz dedi ama Bunu yerine getirebilecek cesaret ve olanaklara sahip oldukları kanaatinde değilim ben. Yani kuru sıkı sallıyorlar yani. Ama bu küstahlık bile inanılmaz bir şey. Öbür yandan da ilginç bir şey var. Yani iflas etmeleri de söz konusu olabilir deniyor. Çünkü yani şirket için bu uzamanın bir mali felakete yol açabileceğini... Söyleyenler de var Clark Williams Derry diye bir ıı, hukukçuyla yapılmış bir şey baya uğraşmış ve Dakota Access denilen bu şirketin petrol boru hattını ıı, yapacak şirketin ıı, titrek maliyesi diye bir kitap bir rapor yazmış yani çok ıı, sakat durumları filan varmış. ...ve yani bunlar... ...bu hesapları yaptıkları zamanlarda... ...petrolün varili 100 dolardı... ...şimdi 50'nin altına inmiş durumda ve... E, ...Bakken bölgesinden işte... ...zaten oradan taşımak... ...söz konusu işte... ...Bakken'den... ...3-4 eyaletten geçiyor... ...Kuzey, Güney, Dakota... ...Wyoming ve Illinois galiba... ...ama... ...şey olmayacak... ...yani ise darlarına da hesap veremez hale gelebilirler... ...ve iflas edebilirler 1 Ocak'tan itibaren... ...kontratlar batabilir filan diye de ilginç şeyler var. Evet ama Trump da buna karşı olarak bir e, hükümet... E, ...el koyması diyebileceğimiz şekilde... E, ...Kuzey Amerika'daki yerlilerin topraklarını... ...özelleştirmeyi düşündüğü evet. söylendi. E, çünkü bu topraklar ABD'nin e, tüm gaz... ...petrol ve de kömür rezervlerinin beşte birini bulunduruyormuş... Ee, ...ve de Donald Trump'ın e, politikaları içinde bu toprakları özelleştirmek... ...ve böylece oradaki e, petrol, gaz yani fosil yakıtları aslında... ...fosil yakıt rezervlerini çıkarmak gibi bir niyette var. Evet, tarihin aslında en kritik noktalarından biri olduğunu... rahatlıkla söyleyebiliriz bunun çünkü... ...zaten dünyadaki gelir dağılıma eşitsizliği hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. Hatta şey bile bu konuda ilginç bir yazı yazdı yani. Fizikçi Stephen Hawking. Ve gezegen yıkılabilir e, diye. Ve bu e, gelir dağılıma adaletsizliğinden bahsediyor. İklimden de bahsediyor. İlginç bir yazı yani. Evet. ...yani gezegenimizin şimdiye kadar yaşadığı en tehlikeli ana girdik diyor. Anlatıyor. Bilginç evet. şey değil yani. Fakat mesela bankalar ne olacak? Bir de o var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankaları arasında... ...17'si bu şirket şeyine destek veriyorlar. Şimdi onlara büyük bir baskı yapmak gerektiği... Konuşuluyor Yani Wells Fargo başta olmak üzere ki müthiş yolsuzlukları ortaya çıktı sahte. E, sahte hesaplar yaratmak milyonlarcadan bahsediyoruz. Chase Bank, US Bank, Bank of America. ya yani 17 banka var ve bu Energy Transfer Partnerships denilen şirkete yatırım yapmışlar. Ve Dakota Access adı verilen petrol barahattığını yürütmesi için... Çok ciddi bir şey de gerekiyor onlara evet. karşı da. Bu bankalardan bahsetmişken geçtiğimiz hafta sonu Yeşil Düşünce Derneği'nin Heinrich Bölle yaptığı Yeşil Ekonomi Konferansı vardı. Orada iklim finansmanından bahsediyorduk ve biraz Türkiye'nin durumuna bakma fırsatımız oldu. Türkiye çünkü bu iklim müzakerelerinde çok uzunca bir süredir Yeşil İklim Fonu'ndan para alabilmek için kendisini gelişmekte olan ülke olarak gösterip Hı -hı. Bu fondan faydalanmak istiyor ve bu fondan faydalanmadığı sürece Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayacak. Ee, baktığımızda yani Türkiye'nin istediği paranın yaklaşık 100 milyon dolar gibi bir para olduğu e, söyleniyor. Ama Türkiye'ye gelen iklim finansmanı e, yaklaşık 450 milyon dolar yani bugüne kadar gelen iklim finansmanı e, 450 milyon dolar olmuş. Bunlar Dünya Bankası gibi e, çeşitli kurumlardan ve kredi şeklinde verilmiş. E, ama bunun... E, Doğru bir izlenme mekanizması olmadığı için e, baktığınızda aslında bu verilen iklim finansmanı olarak verilen e, paraların HES'ler için de kullanıldığını görüyoruz. Ve aslında hepsinin çok bir açıklaması yok çünkü e, alan fonu alan kurum kendisi isterse bilgilendirme yapıyor e, ve de bu bilgilendirmeler tam olmadığı için e, bu finansmanları takip etmek sanıyorum bizim yapacağımız e, en ...önemli şeylerden bir tanesi olacak. Evet, can alıcı önem taşıyor çünkü zaten... E, ...şeffaf olmayan... ...saydam olmayan herhangi bir sistemde... E, ...o zaman demokrasiden... ...ve insan haklarından... E, ...gelir dağılma, adaletsizlikten filan... ...bahsetmek anlamsız çünkü... ...zaten işte Trump ve adamlarının... E, ...asıl büyük darbesi... ...burada on binde birlik... ...bir kesimin çıkarları... ...direkt olarak artık şeye... ...taşınmış oldu. Amerika Birleşik Devletlerinin başına beyaz ev ve hatta beyaz evi bile kullanmayı düşünmüyordu. Sadece televizyon çekimi yapmayı düşünüyormuş galiba. Öyle miymiş? Evet, evde bir şey. Trump Towers'da mı kalacakmış? Evet. Mecidiyeköy'de bekleriz kendisini. Büyük evetçüde. Evet ve şey yani asıl büyük bütün mesele bu gizli kapaklı ilişkilerle think tank denilen bir takım böyle düşünce kuruluşu adı altında. Bastırıp batmaların da mesela WikiLeaks'in de bu sızdırdığı e-mail'lerden Berat Albayrak'ın maillerinde Paris İklim Anlaşması'nın ayaklara pranga olacak bir anlaşma tırnak içinde evet. olarak görüldüğünden bahsediliyor. Bu, bu da bunun tipik bir görüntüsü işte evet. yani. Ee, bu WikiLeaks'in e, Berat Albayrak danışmanı Tahsin yazar e, Tahsin yazar tarafından Berat Albayrak'a gönderilen bir E-mail ve iklim değişikliği Paris taraflar toplantısında. Ee, Paris'te verilmesi düşünülen taahhüdün faydaları ve ekonomik gelişme üzerinde oluşturacağı olumsuz etki iyi değerlendirilmeli. Ayağımıza prang olma riski dikkatli değerlendirilmeli. Bu değerlendirme yapılırken sadece enerji sektöründe değil bütün sektörlerde yapılması planlanan ve yapılması gereken yatırımlarda dikkate alınarak verilmesi düşünülen taahhüde uymasının mümkün olup olmadığı değerlendirilmeli varsa. ...bu konuda yapılmış değerlendirmeler incelenmeli... ...deniyor. Ee, yani e Paris İlgin Anlaşması... ...bizim bildiğimiz işte bütün... ...insanlığın ve canlıların... ...aslında hayvanların ve bitkilerin de... ...kurtulabilmesi için... ...son şanslardan biri iki derecenin... ...altında tutmak, yükselmesi... ...sıcaklık yükselmesini hatta mümkünse bir buçuğa yakın yani endüstri çağına göre son 250 200 senelik bir gelişmeye göre. Şimdi bu kadar hayat memat meselesiyken, her şeyin yok olması, gezegenin yani tutuşması söz konusuyken bunların bunun bir bu konuda geliştirilebilecek bir taahhüdün ayaklara ...pranga olaca olacağı söylenebiliyor... ...Paris Anlaşması'ndan bahsediyoruz... Evet. Ha, ...bir de yani hani... ...tamam her şeyini bıraktım... ...Paris Anlaşması'nın her yeri pranga olsa... ...yani biliyorsunuz hiçbir bağlayıcılığı da olmayan... ...bir anlaşma aslında... ...ama ee, işte bakış meselesi işte. bu... ...yani muazzam bir... ...bu çok... E, ...inşallah doğru değildir... ...Okey sızdırdığı bu belge yalanlandı mı bilmiyorum... ...henüz evet. böyle bir şey görünmedi ama yani Berat Albayrak konusunda yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı e, malumunuz kömür konusunda oldukça hassas. Eee anti kömürcülük yapmaya çalışan, anti kömür lobiciliği yapmaya çalışan billeri var. <gülüyor> Onlar da çok önemli değil. <gülüyor> Belki birkaç cümle koyarız masanın üzerine isterseniz. Alın isterseniz almayın diyeceğiz. ABD %45, İngiltere %39 kullanıyor elektrik üretiminde. Kimse kusura bakmasın. Biz bu kaynağımızı kullanacağız demiş. Yani yerli Biliyorsunuz Erdoğan da söylemişti bu yerli kömürü sonuna kadar kullanacağız bütün rezervlerimizi çıkaracağız diye. Berat Albayrak da e, Trump söylevi gibi e, anti kömür lobiciliğini e, söylüyor ve de kömürü kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu şekilde düşündüğünüz zaman Paris Anlaşması'nı tabii ayağınıza prang olarak görebilirsiniz ama yani 196 tarafın 115'i onaylamış. Paris İklim Anlaşması'na. Dünkü Tüsiyat toplantısında iklim baş müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da vardı ve o bu sene sonuna kadar zaten beklemeyin meclise gelmesini Paris İklim Anlaşması'nı dedi. Ee, ben neden? İşte bu iklim yani biliyorsunuz çevre Bakanı da söylemişti e, Paris bize yardım etmeden bizim onlara yardım etmemiz zor gibi yani. yani bu... Yeşil İklim Fonundan 100 milyon dolar izmiyon doları bir, bir rakam, ulusal ısınma alınmadan. meselesi, küresel ısınma ile ilgisi yok meselenin. Tabii önemli. çünkü ısınmanın sınırları yok. Yani sadece Türkiye ile ilgili bir mesele olarak bakıyor. Tamam, o zaman parayı verirlerse biz de imzalarız diye bakılıyor. Bu yani skandal niteliğinde bir şey bu aslında. Evet ya ve hani o fondan faydalanan ülkelere baktığımız zaman Türkiye'nin Yani Meksika gibi ülkeler faydalanıyor. Meksika uzun dönemli azaltım hedeflerini de vermiş olan bir ülke. Ciddi azaltım hedefleri olan bir ülke. Ayrıca hani ekonomik olarak baktığımızda gerçekten Türkiye ile karşılaştırılamayacak derecede Türkiye'nin yarısında olan bir ülke. Ve Meksika gibi ülkeler bu fondan faydalanıyorlar. Kaldı ki kredi olarak Türkiye iklim finansmanından gerçekten faydalanan en çok iklim finansmanı alan yedinci ülke. Krediler bazında baktığımız zaman ee, ve yani yine hepsi bence tamam olurdu. Türkiye'nin yeşil İklim fonundan faydalanmak istemesine ben tamam diyebilirdim. Eğer Türkiye gerçekten bir hedef verip e, bir bu tarz kömürü sonuna kadar çıkaracağız değil de biz yenilenebilir enerjiye karbonsuz bir ekonomiye doğru geçiş yapacağız gibi cümleler edilse e, anlamlı hedefler verilse. Ee, ...ve de Paris Anlaşması imzalansa... ...belki Türkiye'nin bu fondan faydalanma talebi... E, ...hani göz önünde bulundurulabilir. Ama maalesef bu peki, konu kapandı gibi duruyor. Yani kapandı mı? Yani peki iklim Baş Müzakacı Mehmet Emin Birpınar'ın... ...profesör değil mi o? Ee, ee, akademik şey, bir title olduğunu biliyorum. E, şeyi TÜSİAD etkinliğinde... Yaptığı konuşmalardan e, inşallah bu işe Trump sahip çıkacakmış Diye bir cümle sarf etmiş öyle mi Doğru mu bu Evet e, aslında belki yarın bunu daha Çok konuşma imkanınız olur Çünkü ben de ümitle takip ettim sanal olarak takip ettim e, oradan gelen Böyle bir cümle, cümle sarf evet. etmiş öyle evet. mi İklim baş müzakerecisi Yani şu sırada Bütün dünyada e, Çevreyle Gezegenle hayatla suyla, ile ilgili e, olarak insanların bir numaralı konusu gezegeni Trump'tan nasıl koruyacağız? Trump'ın saldırısından, tasallutundan diye. Yani çünkü başka yapabileceği her şey bir e, mafya devleti olarak gelmekte olduğu konusunda sayısız makale çıkıyor aklı başında insanlar tarafından ama en önemlisi şu yani yapabileceği sınırsız korkunçluktan bahsediyor. Aa, hepsinin bir geri dönüşü olabilir ama iklim konusunda geri dönüşü olmayan He. yol oldu aşikar. Yani bunun ge eşiği geçtiğin zaman artık geri dönüşü yok ve sürekli bir yok oluş yolundadır. Sürekli bir zarar olacak. Yani gayet net mesela feedback loop'lar oluyor işte. Yani o şeyi götürürsen Kuzey Kutbu'ndaki buzları eritirsen Orada uzaya ayna gibi tutulan beyaz yüzey yüzde seksenini geri yansıtan, küresel ısınmaya yol açan ışınların uzaya geri dönmesini sağlayan şey ayna gidecek ve evet. onun yerine bütün emen soğuran bir şey gelecek. Evet. İkincisi de metan. Şimdiye kadarkinden çok daha fazla tehlikeli olduğu yeni ortaya çıkan metan gazı, okyanusların derinliklerinde gömülü metan kristalleri Eriyecekler ve çok güçlü bir kısa ömürlü olmakla beraber korkunç güçlü bir sera gazı. Dolayısıyla artık hiçbir şey yapamayacağız. Bazı şeyler sonsuza kadardır diyor mesela Bill McKibben yazmış bu konuda. En azından jeolojik dönemler açısından baktığında. Bir iki, Birincisi bu. İki sebeple geri döndürülemez diyor. İkincisi de McKibben şöyle diyor. Uluslararası siyasi mekanizmalar yani 25 yıl çok zayıf bir anlaşma olabilir şu bu ama 25 yıl çok ağır bir uğraşı sonunda oluşturuldu diplomatik vıdı vıdı vıdı uğraşarak yapıldı diyor. Sonsuz derecede sonu gelmeyecek şekilde de gerilemelerle şimdi bunu da yok etme olduğu gibi. Silip atma konusunda ki bir Birpınar'da aynı şeyi söylemiş. Biz hayır deseydik Paris anlaşması çıkmazdı. Siz bize vize koyabilirsiniz ama yaratacağımız kirliliğe sınır koyamazsınız. Ki ya Meydan okuyor dünyaya yani hayata meydan okuyor hmm. kirliliğe sınır koyamazsınız demiş öyle mi? Evet ve yani bu Trump'ın işte en kötü tarafı sadece ABD olarak değil bir söylem olarak e, iklim değişikliğine karşı bunun... Bizim gibi ülkelerin medyaları tarafından ki Trump'ın kendi medyasını nasıl kontrol ettiğini seçim dönemlerinden biliyoruz. Bizim ülkemizde de tamamen iklim değişikliği karşıtı bir söylem oluşturması en herhalde korkutucu şey. Son olarak bu bahsettiğimiz geri dönüşümler ve ülkenin dünyanın yaşadığı değişiklikleri Google'ın zaman tüneli uygulamasından dinleyicilerimiz bakabilirler. Orada göllerin nasıl koruduğunu kuruduğunu, buzulların nasıl eridiğini görmeniz mümkün. İklim değişikliğini resmen gözler önüne seriyor diyeyim. Evet. İlgilenenler için ve bu şekilde kapatabiliriz sanıyorum. Peki, hoşça kalın. Hoşça kal. İklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -o, a -o, a -o, Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Ömer Madra.